Gel bakalım sen de şu seviyor musun? Okuyalım. Okuyalım. Bakalım kimde kalacak Buyurun. bu iş? Buyurun. Tamam anlatamam, anlatamam diyorsun Söyledenden bunu benden Seviyorum. Bir, seviyor seviyorum. Bir daha söyle seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle seviyor musun? Size ne oluyor ya? Bir daha söyle seviyor musun? Çok seviyorum. İyi bok yor. Ne oldu? Adamı 5 tane satarsanız hemen durun. Bir dakika bir dakika. Ne oldu bunlar sonunda birbirlerine mi karar verdiler? Benden vazgeçtiler galiba. Ay bunlar sapık adam. Nasıl dans ettiler kız gördünüz mü? Birbirlerinin gözüne bakıyorlar seni ediyordu erkek erkeğe etmesin. İkileri kanlı. Ben bunlarla çalışamam. Bunlar sapık bacım. Gel yavrum şu şarkıyı tamamlayayım da ne karar vereceksin sen Peki. Ona göre. Peki. Şimdi. Evet. Bırakalım. Buyurun. Bu şarkı bir kadınla bir erkek arasında evet, geçiyor. Şöyle söylemedim. Şöyle çekilebilirsiniz bakayım. Çekilebilirsin evladım. Sen de çek. Buyurun. Hı. görmem çare ah, kötü kadırım, kötü seviyor musun <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle ablam. seviyorum anam bir seviyorum. Ah ne olur birin ansam <gülüyor> Çok seviyorum. İstemez. Evet. Niye ne oldu? Evet. Sen söyle Adnan. Ben bir şey söyleyeyim <gülüyor> Bir saniye. Ben vazgeçtim kardeşim. Sevmiyorum. <gülüyor> Sen söyle Adnan. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Ben vazgeçtim kardeşim. Evet. Amcası der misin kızım? Buyurun. Ha benimkiler burada. Ama Seda bu, be. Anlar be, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen istersen ona git be annem be. Sen bana ağır gelirsin bu yaştan sonra. İnan ki ben bu yaşta, bu yaşta artık yağları bile sıcak yiyorum. Hiç soğutmadım. Çok üzüldüm.